Sekizinci meselenin bir hülasası. de haşri çok makamattan soracaktık. Fakat halikimizin isimleriyle verdiği cevap, o derece kuvvetli yakîn ve kanaat verdi ki, daha başka sorgulara ihtiyaç bırakmadığından, orada kısa kestik. Şimdi bu meselede, ahiret imanının hem ahiretin saadetine, hem dünya saadetine dair temin ettiği faydeler ve neticelerinden yüzden biri hülasa edilecek. Saadet-i Uhreviye'ye ait kısmı Kur'an-ı Mucizü'l Beyan'ın izahatı daha hiçbir beyana ihtiyaç bırakmamış. Onu ona havale ederek ve Saadet-i Dünyeviye ait kısmı izah cihetini Risale-i Nur'a bırakıp yalnız kısa bir hülasa ile insanın hayatı şahsiye ve hayatı içtimaiyesine ait yüzer neticelerinden 3-4 tanesini beyan ederiz. Birincisi insan sair hayvanata muhalif olarak Hanesiyle alakadar olduğu misillü, dünya ile alakadardır ve akarebiyle münasebettar olduğu gibi, nev-i beşer ile de ciddi ve fıtri münasebettardır. Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi, bir dar-ı ebedide bekasını aşk derecesinde arzuluyor. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi, dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları, akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtraten mecburdur çabalıyor. Ve öyle arzuları ve matrapları var ki, ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Hatta onuncu sözde işaret edildiği gibi bir zaman, küçüklüğümde hayalimden sordum. Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin, yoksa bâkî fakat adi ve meşekkatli bir vücudu mu istersin? dedim. Baktım ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennem de olsa beka isterim dedi. İşte madem mahiyeti insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvvey-i hayaliyeyi bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor, elbette gayet cami mahiyet-i insaniye ebediyet ref'ı alakadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüz'i cüz-i ihtiyari ve fakr-ı mutlak bir insana Akrete iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine, bir meısı adet ve lezzet, bir medarı istimdat, bir merci ve dünyanın hatsiz gamlarına karşı bir medarı teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. İkinci meyvesi ve hayatı şahsiyeye bakan bir faydesi. Üçüncü meselede izah edilen, ve gençlik rehberinde bir haşiye bulunan, çok ehemmiyetli bir neticedir. Evet, her insanın, her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişesi, mezaristana giren kendi dostları ve akrabaları gibi, o idamhaneye girmek keyfiyetidir. Bir tek dostu için, ruhunu feda eden o bîçâre insanın, binler, belki milyonlar, milyarlar dostları, ebedi bir müfarakat içinde idam olmalarını tevehüm edip, cehennem azabından beter bir elem, o düşünmek ucundan göründüğü vakit ahirete iman geldi gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı bak dedi o imanla baktı cennet lezzetinden haber veren bir lezzeti ruhaniyeyi o dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerden kurtulup mesrurane bir nurani alemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahedesiyle aldı Risale-i Nur'da bu netice hüccetlerle izahına iktifayen kısa kesiyoruz hayatı şahsiyeye ait üçüncü bir faidesi. İnsanın sairîzi hayatlar üstündeki tefevvuku ve rütbesi ise yüksek seciyeleri ve cemiyetli istidatları ve külli ubudiyetleri ve geniş vücudi daireleri itibariledir. Halbuki o insan hem madum hem ölü, hem karanlık olan geçmiş ve gelecek zamanların ortasında sıkışmış bir kısa zaman olan hazır vaktin mikyasıyla ölçüsüyle hamiyeti, muhabbeti, kardeşliği, insaniyeti gibi secciyeler alır. Mesela, eskiden tanımadığı ve ayrıldıktan sonra da hiç göremeyeceği babasını, kardeşini, karısını, milletini ve vatanını sever, hizmet eder. Ve tam sadakate ve ihlasa pek nadir muvaffak olabilir. O nisbette kemalatı ve secciyeleri küçülür. Değil hayvanların en ulvisi, belki baş aşağı, akıl cihetiyle en biçaresi ve aşağısı olmak vaziyetine düşeceği sırada, Ahirete iman imdada yetişir. Mezar gibi dar zamanını geçmiş ve gelecek zamanları içine alan pek geniş bir zamana çevirir ve dünya kadar belki ezelden ebede kadar bir daireyi vücut gösterir. Babasını darısı saadette ve alemi ervahta dahi pederlik münasebetiyle ve kardeşini ta ebede kadar uhuvvetini düşünmesiyle ve karısını cennette dahi en güzel bir refikay hayatı olduğunu bilmesi ayisiyetiyle sever, hürmet eder merhamet eder, yardım eder ve o büyük ve geniş daireyi hayatta ve vücuttaki münasebetler için olan ehemmiyetli hizmetleri dünyanın kıymetsiz işlerine ve cüzi garazlarına ve menfaatlerine alet etmez, ciddi sadakata ve samimi ihlâsa muvaffak olarak kemalatı ve hasletleri o nispetle derecesine göre yükselmeye başlar. İnsaniyeti teali eder, hayat lezzetinde serçe kuşuna yetişmeyen o insan bütün hayvanat üstünde kainatın en müntehab ve bahtiyar bir misafiri ve sahibi kainatın en mahbub ve makbul bir abdi olmasıdır. Bu netice dahi Risale-i Nur'da hüccetlerle izahına iktiyayen kısa kesildi. Dördüncü bir faydesi ki insanın hayatı içtimaiyesine bakıyor. Risale-i Nur'dan dokuzuncu şuada beyan edilen o neticenin bir hülasası şudur: Nevi insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar, ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler. Ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler yoksa elim endişeler içinde kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla haylaz bir hayatla yaşayacak çünkü her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle onun nazik dimağında ve ileride uzun arzulara taşıyan zayıf kalbinde ve mukavemetsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki hayatı ve aklı o bir icareye aleti azap ve işkence edeceği zamanda ahiret imanının dersiyle, görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı o endişeler yerinde, bir sevinç ve genişlik hissederek der. Bu kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha iyi keyfeder, gezer. Ve balidem öldü, fakat rahmet ilahiyeye gitti, yine beni cennette kucağına alıp sevecek. Ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim. Diye, insaniyete layık bir tarzda yaşayabilir. Hem insanın bir rubunu teşkil eden ihtiyarlar, yakında hayatlarının sönmesine ve toprağa girmelerine ve güzel ve sevimli dünyalarının kapanmasına karşı teselliyi ancak ve ancak ahiret imanında bulabilirler. Yoksa o merhametli muhterem babalar ve fedakar şefkatli analar, öyle bir vaveley ruhi ve bir dağdayi kalbi çekeceklerdi ki dünya onlara yusane bir zindan ve hayat işkenceli bir azap olurdu fakat ahiret imanı onlara der merak etmeyiniz sizin ebedi bir gençliğiniz var gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor ve zayi ettiğiniz evlat ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş mükafatlarını göreceksiniz diye iman-ı ahiret onlara öyle bir teselli ve inşirah verir ki her birinin yüz ihtiyarlık birden başlarına toplansa, onları me'yus etmez. Nev-i insanın üçten birisini teşkil eden gençler, hevesatları galeyanda, hissiyata mağlup, cüretkâr akıllarını her vakit başına almayan o gençler, ahiret imanını kaybetseler ve cehennem azabını tahattür etmezlerse, hayatı ı içtimaiyede, ehli namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bazı, bir dakika lezzeti için bir mes'ud hanenin saadetini mahveder ve bu gibi hapiste dört beş sene azap çeker. Canavar bir hayvan hükmüne geçer. Eğer iman ahiret onun imdadına gelse, çabuk aklını başına alır. Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat cehennem gibi bir zindanı bulunan bir padişah-ı zülcelal'in melaikeleri beni görüyorlar ve fenalıklarımı kaydediyorlar. Ben başıboş değilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım diye birden, zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissetmeye başlar. Bu mananın dahi, Risale-i Nur'da bürhanlarıyla izahına iktifaen kısa kesiyoruz. Hem nev-i beşerin ehemmiyetli bir kısmı, hastalar ve mazlumlar ve bizim gibi musibet zedeler ve fakirler ve ağır ceza alan mahpuslar, eğer imanı ahiret onların imdadına yetişmezse, her vakit hastalığın ihtariyle gözü önüne gelen ölüm ve intikamını alamadığı ve namusunu elinden kurtaramadığı zalimin mağrurane ihaneti ve büyük musibetlerde boşu boşuna malını, evladını kaybetmekle gelen eliim yusiyeti ve bir iki dakika veya bir iki saat keyfi yüzünden beş on sene böyle bir hapis azabını çekmekten gelen kederli sıkıntı. Elbette o biçarelere dünya izinden ve hayatı bir işkenceli azaba çevirir eğer ahirete iman imdadlarına yetişse birden onlar nefes alırlar sıkıntıları meyusiyetleri ve endişeleri ve intikam hiddetleri derece-i imanına göre kısmen ve bazen tamamen zail olur hatta diyebilirim ki benim ve bir kısım kardeşlerimin bu sebepsiz hapsimizde ve dehşetli musibetimizde eğer iman ahiret yardım etmeseydi, bir gün dayanmak ölüm kadar tesir edip, bizi hayattan istifa etmeye sevk edecekti. Fakat hadsiz şükür olsun, benim canım kadar sevdiğim pek çok kardeşlerimin, bu musibetten gelen elemlerini de çektiğim ve gözüm kadar sevdiğim binler Risale-i Nur Risaleleri ve benim yaldızlı ve süslü ve çok kıymetli kitaplarımın ziyaları ve ağlamalarından teessüflerini çektiğim, ve eskiden beri az bir ihaneti ve tahakkümü kaldıramadığım halde, sizi kasemle temin ederim ki, imanı bil ahiret, nuru ve kuvveti, bana öyle bir sabır ve tahammül, ve teselli ve metanet, belki mücahidane, karlı bir imtihan dersinde daha büyük mükafatı kazanmak için, bir şevk verdi ki, ben bu risalenin başında dediğim gibi, kendimi medrese-i Yusufiye unvanına layık bir güzel ve hayırlı medresede biliyorum. Ara sıra gelen hastalıklar ve ihtiyarlıktan neş'et eden titizlikler olmasaydı, mükemmel ve rahat kalp ile derslerime daha ziyade çalışacaktım. Her neyse, bu makam münasebetiyle sadet harici girdi, kusura bakılmasın. Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer iman ahiret o hanenin saadetinde hükmetmezse, o aile efradı, her biri şefkat ve muhabbet ve alakadarlığı derecesinde elîm endişeler ve azaplar çeker. O cenneti cehenneme döner. Veyahut muvakkat eğlenceler ve sefaatlerle aklını tenvim edip uyutur. Deve kuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor. Başını kuma sokar, ta görünmesin başını gaflete sokar, ta ölüm ve zeval ve firak onu görmesin. Divanece, muvakkat iptali his nev'inden bir çare bulur. Çünkü mesela, valide ruhunu feda ettiği evladını daima tehlikelere maruz gördükçe titrer. Ve pederini ve kardeşini eksik olmayan belalardan kurtaramayan evlatlar, daim bir keder, bir korkaklık hisseder. Buna kıyasen, bu dağdalı, kararsız hayatı dünyeviye de o mes'ud zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet dahi hakiki sadakati ve samimi ihlası ve garazsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Ahlak o nisbette küçülür, belki sukut eder. Eğer ahirete iman o haneye girse birden ışıklandıracak Ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dar ahirette, saadet ebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimi hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlak yükseklenir. Hakiki insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa. Bu mana dahi hüccetlerle Risale-i Nur'da beyanına binaen kısa kesildi. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer imana ahiret o büyük aile efradında hükmetmezse güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık, rızay ilahi, sevab-ı uhrevi yerine garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, tasannu, riya, rüşvet aldatmak gibi haller meydan alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında, anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder. O hayat-ı şehriye zehirlenir, çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. Buna kıyasen, memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir milli ailenin hanesidir. Eğer imanı ahiret bu geniş hanelerde hükmetse, Birden samimi hürmet ve ciddi merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyasız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar. Çocuklara der, cennet var haylazlığı bırak, Kur'an dersiyle temkin verir. Gençlere der, cehennem var sarhoşluğu bırak, aklı başlarına getirir. Zalime der, şiddetli azap var, tokat yiyeceksin, adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der, senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir uhrevi saadet ve taze, baki bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış, ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen cüz'i ve külli her bir tayfede hüsnü tesirini gösterir, ışıklandırır. Nev-i beşerin hayatı, istimaiyesiyle alakadar olan istimaiyun ve ahlakiyyunların kulakları çınlasın. İşte imana ahiretin binler faydelerinden işaret ettiğimiz beş-altı numunelerine sairleri kıyas edilse kat anlaşılır ki iki cihanın ve iki hayatın medar saadeti yalnız imandır. Risale-i Nur'da yirmi sekizinci sözde ve başka risalelerinde. Haşr'in cismaniyeti cihetinde gelen zayıf şüphelere, kuvvetli cevaplarına iktifayen burada yalnız bir kısa işaretle deriz ki, Esma-i en cemiyetli aynesi cismaniyettedir ve hilkat-ı kainattaki makasıd ilahiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir ve ihsanat-ı Rabbaniye'nin en çok çeşitleri ve renkleri cismaniyettedir. Ve beşerin ihtiyacat dilleriyle Halık'ına karşı dualarının ve teşekküratının en kesretli tohumları yine cismaniyettedir. Maneviyat ve ruhaniyat alemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir. Bunlara kıyasen yüzer külli hakikatler cismaniyette temerküz ettiğinden Halık-ı Hakim zemin yüzünde cismaniyeti çoğaltmak ve mezkür hakikatlere mazhar eylemek için öyle süratli ve dehşetli bir faaliyetle kafile kafile arkasına mevcudata vücut giydirir, o meşhere gönderir, sonra onları terhis eder, başkalarını gönderir. Mütemadiyen kainat fabrikasını işlettirir. Cismani mahsulatı dokuyup, zemini ahirete ve cennete bir fidanlık bahçesi hükmüne getirir hatta insanın cismani midesini memnun etmek için, o midenin hal diliyle bekasına dair duasını kemal ehemmiyetle dinleyip kabul ederek, fiilen cevap vermek için, hadsiz ve hesapsız ve yüz binler tarzlarda ve binler çeşit çeşit lezzetlerde gayet sanatlı taamları ve gayet kıymetli nimetleri cismaniyete ihzar etmek bedahetle ve şeksiz gösterir ki, Dar ahirette cennetin en çok ve en mütenevil lezzetleri cismânidir. Ve saadet ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri cismânidir. Acaba hiçbir ciheti ihtimali ve imkânı var mı ki bu adi midenin hal diliyle beka duasını kabul edip, nihayetsiz mucizatlı maddi taamlar ile onu minnettar ederek her vakit tesadüfsüz kasti olarak fiilen cevap veren bir Kadir Rahim, bir Alim Kerim, kainatın en ehemmiyetli neticesi ve arzın halifesi ve o Halık'ın güzidesi ve prestijkarı olan nev'i insanın insaniyet mihdî-i ile külli ve yüksek ve daima arzu ettiği ve ünsiyet ettiği ve fıtraten istediği cismani lezzetleri dar bekada verilmesine dair hadsiz umumî duaları kabul olmasın ve haşri cismani ile fiilen cevap verilmesin onu ebedî minnettar etmesin adeta sineğin sesini işitsin gök gürültüsünü işitmesin ve adi bir neferin kemali ehemmiyetle teçizatına baksın orduya hiç bakmasın ehemmiyet vermesin bu yüz derece muhal ve bahtildir. Evet, wfiha ma teştehihi il enfusu ve teledül ayyun ayetinin saraha tıkatyesiyle insan en ziyade ünsiyet ettiği ve dünyada numunesini tatmış olduğu cismani lezzetleri cennete layık bir tarzda görecek, tadacak ve lisan, göz ve kulak gibi azaaların ettikleri halis, şükürler ve hususi ibadetlerin mükafatları o uzuvlara mahsus cismani lezzetler ile verilecektir. Kur'an-ı mucizül beyan o derece cismani lezzetleri sarih bir surette beyan eder ki başka tevil'ler ile mana zahiriyi kabul etmemek imkan haricindedir. İşte imana ahiretin meyveleri ve neticeleri gösteriyorlar ki nasıl ki azayı insani'den midenin hakikati ve ihtiyacatı taamların vücuduna kat'î delalet eder. Öyle de İnsanın hakikati ve kemalatı ve fıtri ihtiyacatı ve ebedi arzuları ve imanı ahiretin mezkür netice ve faydelerini isteyen hakikatları ve istidatları daha kat'i olarak ahirete ve cennete ve cismani bâkî lezzetlere delalet ve tahakkuklarına şehadet ettiği gibi bu kainatın hakikati kemalatı ve manidar tekvini ayatı ve insaniyetin mezkür hakikatlar ile alakadar bütün hakikatları, dar-ı ahiretin vücuduna ve tahakkukuna ve haşrin gelmesine ve cennet ve cehennemin açılmasına delalet ve şehadet ettiklerini, Risale-i Nur eczaları ve bilhassa 10. ve 28. iki makamı, 29. sözler ve 9. şua ve münacaat risaleleri hüccetlerle parlak ve şüphe bırakmaz bir tarzda ispat etmişler. Onlara havale ederek, bu uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Cehenneme dair beyanat-ı Kur'aniye o kadar vazıh ve zahirdir ki, başka izahata ihtiyaç bırakmamış. Yalnız bir iki zayıf şüpheyi izale edecek, iki üç nükteyi, tafsilini Risale-i Nur'a havale edip, gayet kısa bir hülasasını beyan edeceğiz.